Müslüman bir kızın doktor olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani İslam'ın kızı okur, alimi olur, müderris olur, doktor olur. İslam bunları teşvik eder. İslam bunlara mani değildir, engel değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında doktor kadınlar vardı, Bedir'de onlar sahabe-i kiramı radıyallahu anh'ın hazaratından yaralı olanları tedavi ediyorlar. Uhud'da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Orada erkek yarallar geliyor. Onlar kadınlar tedavi ediyorlardı. Bir anlamda hemşirelik yapıyorlar. Tabibelik doktorluk yapıyorlardı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek annemiz Bedir'e giderken Efendimiz aleyhisselam'a gelmek istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki uku alihi fi beytik yani sen evinde dur. Allah Teala sana evinde şahadet nasip edecek. Umu varakada o günün şartlarında doktor. Yani o da tedavi ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun muallimeliği öne almasını arzu ediyor. Medine'de çocuklara, kızlara Kur'an-ı Kerim okutuyor. Evi medrese oluyor. Hem tedavi ediyor, madde planda bedeni tedavi ediyor. Ama hem de ruhu tedavi ediyor. Yani bir kardeşimiz, hanım kardeşimiz doktor olacaksa bir mahremiyetten, tesettürden, Ama modacılara göre değil, Kur'an-ı Kerim'e göre mahremiyetten bir tesettürden ödün vermeyecek. Verirse kendi adına bir Guhran olur, felaket olur. İki, doktor olabilir ama evini terk etmeyecek. Bu da nesiller adına bir yıkım olur. Yani annelik onun asıl vazifesi olacak. وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ Ayeti kerimesi oraya işaret ediyor. Oradan kopmayacak. Kadının hayatın merkezi ne olursa olsun evi olacak.